Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil Alemin Ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in Değerli dostlar Ashab-ı kiramdan bir başkasını konuşmak üzere burada toplanmış bulunuyoruz Allahu Teala bu toplantımızdan konuşacağımız şeylerden istifade etmeyi hepimize müesser kılsın. Hepimizin ezan kelimesiyle eşleştirdiğimiz ve namaz kılan, ezan duyan her Müslümanın adını bildiği bir sahabi Bilal-i Habeşi radıyallahu anh Asıl ismi Bilal bin Rabah. Habeşiliği isminden, nesebinden daha fazla meşhur olmuş. Biz Bilal-i Habeşi diye bildiğimiz sahabi. Müezzin olarak Bilal radıyallahu anh'ı herkes tanıyor. Siyah derili birisi olduğu için de herkes tanıyor. Ama Bu kadar bilal Habeşi ile ilgili Özet Bir bilgi çıkarma ihtiyacı hissetsek Cümlelerimiz 3'ü geçmez Bir Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin müezziniydi İki Simsiyah kapkaraydı Üç Taşların üstünde işkence yapıldı İşte bu kadar Gerisi Film sahneleri gibi şeyler Bugün kardeşler Üç büyük hakikati bilal Habeşi'nin ismi üzerinden konuşacağız Ama Ashab-ı Kiram'ı da başka açılardan tanımış olacağız Birincisi kardeşler Bilal-i Habeşi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin müezzinidir Baş müezzindir Doğru ama bu kadar değil. Bilal-i aynı zamanda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanında dolaşan şimdi özel kalem müdürü dedikleri gibi görevi olan birisidir. Ve asıl görevi de mudur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin son 9 senesinde müezzinlik yaptı. Ondan önce de 10 bir sene hatta 12 seneye yakın zaman Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle beraber dolaştı Abdest suyunu o götürdü Gece nöbetini o bekledi Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme Bu derece yakın olduğu için müezzin oldu zaten Bilal iman ettiğinde Ki 7 Müslümandan biridir İlk iman eden 7 yani Ebu Bekir'in ilk kadrosundan Allah hepsinden razı olsun İlk Müslümanlardan ilk günlerden beri Peygamber Aleyhisselam Efendimizin yanında O 11-12 senelik Belki de 13 senelik Birikimindeki İhlas Samimiyet Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme Gösterdiği vefa sayesinde Minarelere çıkartıldı Müezzinliği sayesinde biz onu meşhur ettik. Onun asıl şöhreti, asıl isim yapışı, <gülüyor> ismini dolduruşu, müezzinliği sayesinde değildir. Müezzinliği onun emeklilikten sonra bir iş daha yaparla insanlar. Onun gibi bir şey. Sonradan iş yaptığı işlerden biri. Asıl Bilal'e habeşi Radıyallahu Anh'ın asıl işi Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin özel hizmetinde bulunmuştur mahrem ailesine ait konuların dışında Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onu şoförü gibi bekçisi gibi yanında dolaştırmıştır tam 23 sene 23 sene Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ikinci özel kalem müdürü almadı eğer deyimimiz yerindeyse bir İkinci, ya, i̇kinci özelliği Bilal Abeşi Dedik ki sadece müezzin değil Bilal Abeşi'nin En şöhretli En önemli faktörü olan Hayatına ismini etki eden işlerinden Bir tanesi iyi bir mücahit Oluşudur Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin Sağlığında yaptığı Bütün cihad hareketlerine katılmıştır iyi kılıç kullanan birisi, iyi bir mücahit, at binen, yaya yürüyen, at üstünde kılıç kullanabilen mücahit birisidir. Dolayısıyla, şimdi müezzin deyip, sala okuyup para anlayan birine benzetirsek, vay bunu yapanların kıyamet günü Bilal'den çekeceğine. Sala okuyup, milletin cenazesini dört gözle bekleyen bir adam zannetmek Bilal-i hakarettir, saygısızlıktır. Bilal-i Abeşi, cihattan artan vaktinde ezan okumuştur. Asıl mesleği cihad etmektir. Nitekim, <gülüyor> Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'den sonra onun e, mescidinde ezan okumak ağırına gitti. Rasulullah'ın olmadığı bir dünyada ben ezan okumam dedi bir daha. Okumadı da, okumadı e, da, Cepheye cihada gitmek istedi Ebu Bekir radıyallahu anh da Halife olarak devlet başkanı olarak Medine'de kalmasını Peygamberin hatırası olan Ezanı devam ettirmesini rica etti Bu rica'yı dinlemeyince Talimat çıkardı Birer bir yere gitmeyecek dedi Biliyorsunuz Ebu Bekir Radıyallahu anh onu hürriyetine Kavuşturmuştu Bilal abişi bir gün Ebu Bekir'in önüne Çıkmış bak Ebu Bekir Demiş beni kendine hizmetçi yapmak için azat ettiysen Medine'de kalırım demiş Allah için azat ettiysen bırak Allah için cihada gideyim demiş git serbest nereye gideceksen git demiş ona. yani cihat aşkı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin mescidinde ezan okumaktan daha yüksek bunun ruhunda bizim bir defa gidip iki rekat namaz kılmak için eee 50 sene umutla beklediğimiz Mescid-i Nebi'nin olmaktan daha değerli görmüş Cihad etmeyi Allah yolunda Cephelerde bulunmayı Demek ki Bil <gülüyor> Bilal-i Habeşim Radıyallahu anh Çok iş yaptı Ara sıra müezzinlik de yaptı Bizim bir huyumuz var Bir insanı bir tarafından tutuyoruz Sanki mesela bir insanın gözleri çok güzel, yeşil, mavi gözü var. E bunun kulağı da var, eli de var, kolu da var. Yok, gözleri güzel. Ya da sevmedik mi, bir tarafını beğenmedik mi? Kökten atıyoruz. Bunun beğenilmeyecek 10 tane daha huyu var. Beğenilecek 10 tane daha meziyeti var. Toplu e, görme, kuş bakışı bakma yeteneğimizi kullanamıyoruz. Hz. Bilal'in Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimizle İlişkisi Müezzinlikle Sınırlandırıldığında Zulmedilmiş olur 23 yıl Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber olduktan sonra 23 yıl e, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle Birinci dereceden Yakın dostları arasında bulundu Bu kadar e, Farklı Bir insanı Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme özel Sırlarına vakıf olmak Sırlarına vakıf olmak e, abdest almaya giderken ibriğini tutmaya varıncaya kadar e, kapısında nöbet beklemeye varıncaya kadar çok özel durumlarına vakıf olmuş bir sahabi namaz farz olduktan sonra 9-9.5 senelik zaman zarfında Medine'de ezan göreviyle şereflendirildi Medine'ye gidildikten sonra biliyorsunuz ezan e, miraçtan sonra farz oldu fakat e, namaz miraçtan sonra farz oldu fakat ezan Medine-i Münevvere'ye gelindikten bir sene sonra bugünkü şeklini aldı. Daha önce bir sahabi çıkıyor, namaza namaza hadi namaz vakti diyordu. Herkes namaza geliyordu. Böyle ezan e, şeklinde, şimdi dinlediğimiz ezanlar şeklindeki camiye çağrı e, hicretten bir sene sonra gerçekleşti. O da ilk ezanı okuma şerefi de Bilal-i Habeşi'ye tevdi edildi. Yani Bilal-i Habeşi'yi müezzin değildir aslında. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin, Ebu Bekir gibi, Ömer gibi en yakın dostlarından birisidir. Müezzinlik, onu halk adamı yapmıştır sadece. Ama biz, İslam'ı köklerinden özümsemek isteyen nesil olarak inşallah, ashab-ı kiramı gerçek kimliğiyle tanımamız lazım. Yani onun cihat meydanlarında, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin önünde etini, etini, kemiğini siper yapmış olması minaresinde ezan okumasından çok daha değerli. Biri nafile bir ibadet, öbürü farz bir ibadet. Cihatla ezan aynı şeyler değil. Ezan okuyacak niceleri var. Nitekim Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Bilal Habeşi'den başka 3 müezzini daha vardır. Ama o 3 müezzini Bilal'in mevkiinde değillerdir. Bu birinci meselemiz kardeşler. İkinci mesele. Şimdi burada özellikle e, üstüne basa basa zikrettim. İman etti. İman ettiğinde 6 veya 7. kişiydi. Bilal Habeşi. Yani ilk İkra bismirabbikalzi halak ayeti indikten sonraki bir hafta, 2 hafta, 3 hafta, bir ay ne kadarsa öyle bir zaman içerisinde iman etti. Günü belli değil bunun ama ilk senenin Müslümanlarından. Ebubekir'in birinci derecedeki arkadaşlarından. Mesela <gülüyor> Hazreti Osman'dan önce iman etmiş. <gülüyor> Hazreti Ömer'den çok önceleri iman etmiş. Yani ilklerden. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem vefat ettiği gün sabah ezanını okuyanda oydu. Bu ne demek? 23 yıl adım adım adım adım efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin, peşinde dolaştı. Medine'de müezzinde de ama Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem cepheye çıktığında onunla beraber gidiyordu. Müezzin olarak Abdullah ibni Ümmü Mektumu veya başka bir sahabiyi bırakıyorlardı. Yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle 23 yıl gece, gündüz cephede, evde, yemekte her yerde beraber oldu. Bir evlat gibi dolaştı Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yanında. Şimdi burada çok önemli bir nokta var kardeşler. Vefat ederken, Bilal Abeşi vefat ederken Bir ev bir gece kondu Üç tencere iki tabak bırakmadı Devlet bütçesinden Kefen alındı Kefenlendi gitti Bilal o kadar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Mekke'de işkence Gördü ama Medine'de imparatorluklarla Savaşacak hale geldi Güçlendi Kuvvetlendi Bilal-i Habeşi radıyallahu anh, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den yaklaşık 10 sene sonra vefat etti. O 10 senelik zaman zarfında bir imparatorluğun altınları, gümüşleri, mücevherleri Medine'ye develerle taşındı. Roma imparatorluğunun burnu sürttürüldüğü yerde. Müslümanlar zengin oldular. Bilal'in emsalleri saray sahibi oldu. Ama Bilal bir kefen parası bile biriktirmedi Bu ne demek Resulullah Sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizle olan Onca yoğun ilişkisini O muhabbetini O özel sekreter konumundaki Durumunu Menfaati için hiç kullanmadı Düşünebiliyor musunuz Bir belediye başkanı ile bir kahvede Kaza ara bir fotoğraf karesinde Görünecek bir adam da yeğenin akrabasını işe aldırtmayacak sonra hani başbakan geçerken yoldan onun arabasına el salladıysan zaten sen de bakan oldun 6 ay sonra şimdiki konum itibariyle bu asabi ı kiramın zamanında bile böyleydi Hz. Ömer'e iki selam verebilenler becerip sağda solda işini gördüler bilal Habeşi radıyallahu anh ümmeti Muhammed'in peygamberinin yanında en sır konulara vakıf olacak kadar yoğun bir şekilde bulundu. 23 sene. 23 sene. Ondan sonra, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin, birinci halifesi Ebubekir'in Bekir'in, peki efendim diyeceği kadar saygın bir konumda kaldı. Aynı şekilde ikinci halife Ömer, bununla rica minnet konuşur halde oldu. Yani Resulullah'ın özel müezzini, Resulullah'ın abdest suyunu taşıdı diye bunun yanına bile sokulmaya korktular. Yani çok Resulullah Aleyhisselam'a yakınlığından dolayı. Bu konumunu asla dünya menfaati için bile kullanmadı. Hatta bir seferinde evlenmek için kardeşiyle beraber bir aileye gitmiş, iki kızı olan bir aileye gitmiş kızlarını isteyecek. Eh selamun aleyküm bizim işimizi biliyorsun. Yani biz Resulullah Aleyhisselam'ın özel Dur, katibiyiz, özel korumasıyız. İşte Cebrail Aleyhisselam geldiğinde yasamda duruyor, yasamında duruyor. Cennet bizim biliyorsun sağımızda, solumuzda duruyor. Demedi. Selamun aleyküm aleyküm selam. Eski zenci bir köleyim dedi. Allah hidayet etti, bugünlere geldim. İman nasibeti iman ettim. Şimdi de kızınızı istemeye geldim. Verirseniz elhamdülillah der giderim. Vermezseniz Allahu ekber der gene giderim. Der. Ne tenezzül var, ne de mevcut durumunu suistimal etmek var. Ashab-ı kiram farklı insanlar. Ama bilal Habeşi farkın farkı. O farklılar arasında da bir fark biri. Çünkü en azından <gülüyor> o zamanda siyah derili insanlar, ashab-ı kiramın arasında bile böyle hafif bir buruklukla, Görülebiliyorlar. Nitekim onunla e, Buhari'nin naklettiği bir hadiste Ebu Zer radıyallahu anh arasında siyah beyaz hikayesi olmuş bir defasında. Ebu Zer sinirlenmiş. Siyahın doğurduğu diye buna hakaret etmiş. Siyahın doğurduğu demek. Siyah, direkt siyah dese çok ağır olur diye düşünmüş herhalde. Siyahın doğurduğu demiş. <gülüyor> Meseleyi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem duyuyor. Ve özellikle Ebu Zar radıyallahu anh'a Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem senin damarlarında hala cahiliye dolaşıyor buyuruyor. Yani bu cahiliye lafı kafirlik anlamına geliyor. Çünkü Kur'an-ı Kerim cahiliyeyi küfür manasında kullanıyor. Şirk dönemi manasında kullanıyor. Ondan sonraki o aralarındaki helalleşme sürecini hep beraber duyduğumuz bildiğimiz olay. Ama her halükarda Bilal Habeşi radıyallahu an e, siyah olduğu için Ziya da değil, kapkara olduğu için çok karanlık bir durumdan. Üstelik de köle, köle demek insan yerine konmayan, sandalye gibi, bardak gibi, masa gibi eşya statüsünde o zamanki anlayışa göre kullanılan bir insanın doğurduğu bir parça, bir metal parça gibi algılanan bir nesne oluyor. O durumdan geliyor alemlere rahmet. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin En yakınında En üst makamlardan Birisinde bulunuyor Ama Bilal Değişmiyor Ve son günlerinde bile Zenci birisinin e, Bir zenci annenin Babanın çocuğu olduğunu itiraf ediyor Allah'ın kulu olmayı Beyaz olmaktan daha değerli gördüğünü Herkese duyuruyor Bu bir meziyet Bu bir farklılık Burada kardeşler <gülüyor> Bilal Habeşi'nin çok fazla sevildiğini kendisi biliyordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Mekke'ye e, fetih ordusuyla döndüğünde, fetih gününde bin yıldan fazla bir zaman Mekke'yi şirk yuvası, put yuvası haline getiren şirk düzeninden intikam almış Yerin, yerlerinden devirmiş Kabe İbrahim Aleyhisselam'ın kurulduğu e, kurduğu günkü izzetine kavuşmuştu İslam'ın yükseliş dönemi Mekke'nin fethiyle başlıyor yani ne demek Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi Vesselam'ın düz yürüyüşünün zirveye çıktığı noktası Mekke'nin fethedildiği gündür zaten Mekke fethedilince de İnen ayetler Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in durumunu Nasıl özetledi Tamam artık Allah'a hamd edebilirsin Zafer geldi Bitti İslam Zirveye çıktı ha, Bu Allah'ın lisanında da böyle Siyasi e, konjöktüre Bakıldığında da Mekke'nin fethinden sonra Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Ve İslam'ın önünde Herhangi bir engel kalmadı İnsanlar gelip kendileri Müslüman olmaya başladılar zaten Şimdi o gün Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in hayatının en muhteşem günüydü. İslam'ın da kovulduğu yere hakim güç olarak girdiği gündü. O gün Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem daha önce kendisini kovanları önüne diz çöktürdü. Ve onlar bizden ne tür intikam alacaksın diye soru sordular ne bekliyorsun biz? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de onlara size ne yapmamı umarsınız diye bekledi. Yani çünkü her şey ters olmuştu. Gece birden gündüz oldu. Zalimler kaçar duruma düştüler. Mazlumlar at sırtında, deve sırtında Allahu Ekber diyerek Mekke'ye girdiler. Mekke'nin fethi muhteşem bir şey. Yani dönüşümün en büyük sembolü Mekke'nin fethidir. O gün Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem daha önce hatırlarsanız İbadet ederken, namaz kılarken Devenin e, İşkembesi üzerine atılmıştı Kabe'nin dibinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Çok değil, sadece 11 sene sonra Deve işkembesinin üzerine atıldığı yere At üstünde geldi Devesinin üstünde geldi Bazı rivayetlerde beyaz bir Katırın üzerinde geldi Şimdi o gün Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Çıkıp Fetih suresini okuması işte Allah'ın dini galiptir bu iş bitti demesi gerekirken o e, dini sembol ediyor cenneti sembol ediyordu Allah'ın vahyini sembolize eden o peygamber bütün bu şerefli mesajı Bilal'e devretti çık Kabe'nin üstünden bir ezan oku Bilal dedi bu neyi gösteriyor orada Ömer de var Ebu Bekir de var Osman Ali de var 15 bin sahabi Mekke'nin fethinde bulundu. Onların içerisinde bizim Bilal'den daha çok tanıdığımız siyasi kimliği bulunan nice sahabiler vardı. Ama Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'de en çok işkence görenlerden birisi olarak Bilal'i seçti. Burada e, Bilal'i seçişinin bir ayrıcalığı daha var. Onu da Abdullah ibni Mesud başka bir hadiste bize anlatıyor. Bilal'in 7 kişi oldukları zaman da 7'si de işkence altında oldular. İşte Suheyb radıyallahu an, <gülüyor> Yasir, Yasir'in annesi Sümeyye bunlar ilk 7. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem 1 numara Ebu Bekir <gülüyor> 2 numara. Hatice annemiz kadınlardan 1 numara Suheyb radıyallahu an, Yasir Yasir'in annesi <gülüyor> ve Bilal 7 kişiler İlk kadro bunlar Hazreti Abdullah ibni Mesud diyor ki Herkese işkence yapıldı Ebu Bekir sülalesi kalabalık diye Kurtuldu diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Talip kurtardı Ammar Yasir e, Yasir e, Yasir'in annesi Ve Suheyb de işkence gördüler Bilal de işkence gördü Öbürleri ya ne yapıyorsunuz bize biz aslında bir şey yapmıyorduk size bir zarar yapmayacağız gibi bir mantıkla yani teslim olmadılar. Taviz vermediler ama yani bize niye vuruyorsunuz ne yaptık size filan gibi dediler. Bilal Abdullah ibni Mesud diyor ki Bilal müşriklere ya ne yaptım ben size de bana vuruyorsunuz bile demedi Allah yolunda diyor. Sadece onlar vurdukça Allah birdir diye bağırdı Vurdukça Allah birdir diye bağırdı Yani herkes işkence gördü Ama işkencede bile Esnek davranmayan Bilal'di sadece Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bunu görüyordu Onun için Bilal 23 yıl Çantasında dolaştı adeta Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin O da o sevilmenin Hakkını verdi. Ölürken, Ya Rabbi iman nasip et. İşte biz diyoruz, Kelime-i okuyoruz. Onun son cümlesini yanındakiler naklederken, Oh be, Dostumla buluşma vakti geldi dedi. 23 yıllık sevgisi, Ölümü ona hoş gösterecek hale getirmiş. Oh be, Dostla buluşma Yarın dostlarla buluşma vaktidir. Yarın dostla buluşma vaktidir diye diye öldü. Neden? Çünkü onun hayatındaki sevgi duygusal bir sahneye dayanmıyordu. İmana dayanıyordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, duygusallıktan işte onu kurtardığından filan vesaire değil. Kölelikten kurtulduğu için değildi onun sevgisi. Kur'an bir Müslümanın Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'i hangi sebepten dolayı sevmesini emrediyorsa... Bilal radıyallahu an o sebeple peygamberini seviyordu. Bu sevgisine de Allah şahit oldu. Kur'an şahit oldu, peygamberi şahit oldu. Bilal radıyallahu an bizim aşere-i mübeşşere dediğimiz cennetle müjdelenmiş 10 kişiden biri değildir. <gülüyor> Ama e, sen cennetliksin sözünü Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemden o şekilde duymadığı halde Yine Buhari'nin rivayet ettiği hadis-i şerifte, diğer hadis kitaplarında da benzer şekilde var. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, cennette duyduğu bir terlik sesinin, Bilal'in terliklerinin sesi olduğunu söylemiş. Ve Bilal'e, sen ne yapıyorsun da bu kadar sağlığında terliklerini cennete gönderdin demiş. Demek ki, direkt sen cennetliksin ifadesi kullanılmamış ama, yani terliği gittiyse kendi burada kalacak hali yok. Belli bu. Ebu Bekirle Ömer'e söylenen öyle değil ama. Sen cennetlik olarak öleceksin diye vaat edilmiş onlara. Onun için onlara, on kişiye, haşire-i diye cennetle müjdelenmiş insanlar diyoruz. Ama Bilal'in terliği gitmiş kargoyla. Miraç gecesinde Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem terliklerini görmüş. Onun ayaklarının gideceği yerde belli. Allah bizi de ondan ayırmasın. Şimdi kardeşler, biz Bilal'in hayatını bildik de ne oldu? Bize ne etki etti? Ha, bir, bir. Bilal İslam şunu ispat etti. Irk ayrımı, renk, deri, boya, tırnak, saç, şekli filan mühim değil. İnnekrämakumündallahi atkaakum mühim. Takva mühim. Bilal takvayı gerçekleştirdi mi? Gerçekleştirdi. Bembeyaz derili Ebu Bekir'in Müezzin oldu bu kadar vesselam. Resulullah Beyaz derili imam Siyah derili Zenci müezzin İslam Kıyamete kadar gelecek bütün sistemlere Karşı meydan okumasını yapmıştır Böylece uygulaması var Renk ayrımı Yapmıyor deriye göre Muamele etmiyor kalpteki imana göre muamele ediyor Kimse Bilal'i niye bu derilayı buraya getirdiniz dememiş. Bir de şimdi böyle çok güzel sesli olan insanlara e, ya Bilal gibi sesi var diyorlar. Ben size bir şey söyleyeyim, kimseye söylemeyin. Bunu inandıramazsınız. Bilal Habeşi'nin sesi güzel seste de değilmiş. Nitekim Hasan abigramdan bazıları ya Resulullah demişler. Daha sesi düzgün birini koysan şu ezan okusa demişler. Ses soluk yok, peltek bir üstelik. Ezana çıktığında eşhedü en la ilahe illallah diyormuş. Ta kiram demişler bu şinleri söyleyemiyor ya Resulullah demişler. Ne cevap vermiş? Onun sesi sizin şininizden iyidir demiş. Önemli olan eşhedü en la ilahe illallah diye bağırmak hoparlörden ses çıkarmak değil. Öyle bir samimiyetle diyeceksin ki onu hayvanlar bile secdeye kapanacak senin o davetine karşı. Hayyâle Salah dediğinde kaç kişi camiye geldi? Şam'da cihat esnasındayken o Bilal-i Habeş'i Şam'da cihat ordusunda Hazreti Ömer'de bir gece baskını yapmış Şam'a. Orduyu denetliyor. Hazreti Ömer'in gelişinden istifade ettiğimde şimdi bu yeminliye bir daha ezan okumayacak Resulullah'tan sonra. Öyle bir hasret var içinde. Ömer'e demişler ki Radıyallahu ya sen devlet başkanısın. Şunu bir bağır çağır bir ezan okusun dinleyelim ya o da demiş Resulullah'ın müezzinle bağırılır mı ne diyorsunuz demiş çağırmış onu ya Bilal demiş hatırımızı kırmasan da bir ezan okusan demiş neyse boynunu bükmüş 60 yaşlarında bir ihtiyar o zaman <gülüyor> çıkmış bir taşın üstüne ezan vaktini okuyacak dikkat edin arkadaşlar sesi güzel değil esedülla Allah illallah diyor ses güzelliği yok ne güzelliği var? Aşk güzelliği var. Aşkı güzel ama. Hazreti Ömer oturmuş, bütün Şam, on binlerce mümin, çoğu sahabi. Şam'da on binden fazla sahabi yatıyor arkadaşlar. Demek Hazreti Ömer oradaydı, kim bilir otuz bin sahabi vardı orada. Bu başlamış ezan okumaya. İlk tekbirlerde Ömer gitmiş. Ömer çocuk gibi sallanmaya başlamış. Çünkü onlar için o ezan ilk okunuşu, Medine'de ilk ezanın e, emir, emir haline getirilişi büyük bir anlam taşıyor onlar için. Tekbir getirilmiş, eşhedü en la ilahe illallah, eşhedü en Muhammed ve Resulullah yok, Bilal de gitmiş. İnmiş taştan bayılmış orada. Bu ezanın sesle bir ilgisi yok. Konservatuara gidip makam öğrenip okuduğun ezan, bravo dedirtebilir. Kaç melek bunu duydu, hoşlandı. Kaç müminin kalbinde o ezandan etki oldu da namaza, sen, namaza geldi. Önemli olan bunlar. Biz yani Bilal-i Habeşi'de bu farkı görüyoruz. Sesi de güzel olmadığı halde. Güzel sesi, bülbül sesi, Davudi sesi filan edebiyatta bunların hepsi. Ne Davudi sesi be. Sanki Davut Aleyhisselam'ın CD'leri var piyasada da. Davut Aleyhisselam'ın sesine benzetiyorlar sizi. Kim çıkardı bunları ya? Mesela Ebu Musa Eleşari o da sahabi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de onun sesine hayran. Ya Ebu Musa ne Kur'an okuyorsun sen demiş. Ebu Musa gibi sesi güzel birisine çık ezan oku dememiş. Çünkü ezan bu ümmetin en şerefli ibadetlerinden biri. Hazreti Ömer diyor ki eğer Allah bana şu hilafet yükünü vermese müezzin olmak isterdim diyor. Çünkü kıyamet günü müminlerin en uzun boylu ve dik duranları müezzinler olacak. Ezandan geçinenler değil müezzinler. Allah'a davet edenler. Hayy alessalat deyince yahu gelin namaza gelsenize demek gibi hayy alessalat diyenler. Bir de adam hayy alessalat diyor ki evde de kılsanız olur Evde de kılsanız olur der gibi adama ya aleyhissalat diyor. E, herhalde <gülüyor> kastedilen o değil. Bilal sayesinde İslam ya da Bilal'in üzerinde İslam gösterdi ki beyaz derili imamın Resulullah'ın müezzininin zenci olmasında bir sakınca yok. Allah kalpteki kana bakıyor, kalpteki imana bakıyor. Bilal bunun ispatıdır Bilal'den şunu da görüyoruz sevilen şımarmayacak şımarırsan sevgi kaybedersin Bilal'i okşadıkça Peygamber aleyhisselam Efendimiz Bilal sakinleşti okşadıkça okşadıkça Bilal sindi sindi sindi sindi Efendimiz aleyhisselam bu fani alemden gitti 10 sene kadar bir zaman yaşadı yine onun talimatlarından bir nebze bu kopmadı neden? çünkü Bilal sevilmeyi suistimal etmedi o Allah'ın kendisine vermiş olduğu nimetleri daha büyük nimetlere dönüştürdü cennetin dışında hiçbir şeye iltifat etmedi Medine'de bile kalmadı halbuki herhalde emekli harami şerif müezzin olarak kalsa abad olmuştu ama nesi abad olmuştu Dünyası abad olmuştu Şüphesiz Bilal üzerinden konuşulacak söylenecek Çok daha fazla sözlerimiz var Ama çok söze gerek yok Kapkara derisiyle Bilal önümüzde duruyor kardeşler Bilal'den Son bir mesajımız daha var ki O da şudur Bilal sabretti Kölelikten kurtulmakla kalmadı Efendilerin efendisi oldu Hazreti Ömer bir gün Şöyle bir söz söylemiş Bu da sahih hadisleri kitaplarında var Ebu Bekir bizim efendimizdir demiş Efendimiz bilali de bize kazandırdı Demiş Yani bilali Efendisi olarak görüyor Ebu Bekir zaten Büyüğümüz efendimiz Efendimiz bilali de bize kazandırdı diyor. Yani azat etti Bir bilalimiz <gülüyor> oldu Diyor Allah Şefaatlerini görmeyi Hepimize müyesser kılsın Kardeşler Ashab-ı kiramı sevmek ucuz bir şey değil Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Buyuruyor ki herkes sevdiğiyle Beraberdir Bilal'i sevenler üzülmesinler Yeter ki bu sevgisi roman sevgisi olmasın Futbol takımı tutar gibi değil Onun Resulullah'ı sevdiği gibi Onu sevmek işimize yarar Onun ezanıyla Neyi hatırlıyorsan neyi sevdiğin ortaya çıkıyordur. Efendimiz Aleyhissalatu vesselam ensarı sevmek iman alametidir buyuruyor. Ensar'ı sevmemek de munafıklık alametidir buyuruyor. Basit bir şey değil sevmek. Dileriz Allah onların sevgisiyle dolup yaşama hepimize müessir kılsın. O sallallahu aleyhi ve sellem ala seyyidina Muhammed ve ala ali ve sahbi ecmaîn. Elhamdülillahi rabbil alemin.